Zümer suresi Mekke'de nazil olmuş olup 75 ayettir. Sure adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın vah yoluyla parça parça indirilmesi Aziz ve Hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz sana Kitabı Gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de yalnız Allah'a ibadet et. İyi bilin ki halis din yani bütün gönlüyle candan itaat yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince elbette Allah. Onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez. Emellerine kavuşturmaz. Eğer Allah evlat edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bunu dilememiş, evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir. O, gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren O'dur. Onlardan her biri, belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki, O, aziz ve gafurdur. Üstün kudret sahibi olup, aynı zamanda çok affedicidir. O, sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size, etlerini yemeniz için, deve, sığır, koyun ve keçiden, erkekli ve dişili olmak üzere, sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi, analarınızın karnında, üç karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz? Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah sizden müstağnidir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü Rabbinize olacak ve O da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten O, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir. İnsanın başı derde girince, gönülden O'na yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah, kendi tarafından O'na nimet ve imkan verince, daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin. Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip, Rabbinin rahmetini umarak, kah secdede, Gece kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ancak aklı selim sahipleri sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır benden naklen onlara de ki ey iman eden kullarım Rabbinize karşı gelmekten sakının bu dünyada iyi işler yapanlar mutlaka iyilik bulurlar Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir.